Meo Voto Mitat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Günaydın Mithat. Günaydın. Evet, yani bu acayip bir toz duman bulutu içinde kalmış gibi hissediyoruz kendimizi. Özellikle bu KCK operasyonlarıyla arkasından da bir de Deniz Fener'i soruşturmasında da artık bazı gazetelerin doğrudan doğruya hüküm giydirdiğini de görüyoruz manşetten yani. Evet. Bu ortamda bir nasıl uzlaşmaya yönelik ve Türkiye toplumunun sözleşmesini de birbiriyle sözleşmesinin yönetimiyle yenileyeceği bir anayasaya nasıl gidilecek onu biraz konuşalım. Evet konuşalım şimdi Türkiye'de yeni bir anayasa yapmak e, söylemi tartışmaları e, en az bir 5 yıldır e, çok somut bir şekilde e, gündeminde yer alıyor ama bugünkü yazıda da belirtmiştim anayasa meselesi bizim çok eskiye dayanan bir tartışma konumuz. Anayasaları hep tartıştık. İşte modernleşme sürecinin başından itibaren diye belirtmiştim. Yani 1800'lerin ortalarından beri anayasa çok önemli bir mesele. Şimdi tabii sanki anayasa yapılacak gibi bir havada değiliz. Tam aksine Ee, anayasalarda ne yer alırsa e, yer alsın, ee, mesela demokratik hukuk devleti gibi bir hüküm yer alsın veya özgürlük güvenceleri e, sağlam olsun, şu andaki anayasada bile öyle olsun. Bunların içinin boşaldığı bir süreç yaşıyoruz. Ee, şimdi peki bu şartlarda yapacağımız anayasayla neyi yeniden kuracağız sorusunu... Ee, çok ciddi olarak ortaya koymamız ve cevaplamamız gerekiyor. Şimdi bu yeni anayasa dediğimiz zaman hep söylüyoruz işte yeni anayasa yeni bir başlangıç yapma ihtiyacının bir sembolüdür, bir ifadesidir. Eğer yeni bir anayasa yapmak istiyorsanız eskinin e, alışkanlıklarından, geleneklerinden, kurallarından ve en önemlisi zihniyet dünyasından ayrılmak istediğini de, istediğinizi de belirtiyorsunuzdur. Eğer eskinin zihniyet dünyasını, eskinin yönetim mantığını sürdürecekseniz bu mantıkla, bu zihniyetle yeni bir başlangıç yapamazsınız. O zaman yeni anayasayı ne için istiyorsunuz? Akla şu geliyor tabii, Türkiye'de Yeni e, Anayasa ya da hukukla her şeyi halletme gibi bir beklenti var. Özellikle Anayasa sanki e, sihirli bir değnek gibi algılanıyor e, ya da Anayasa böyle çok e, insanların e, insanların üstünde, onların gücünün e, ötesinde yer alan bir Tanrı kelamı gibi düşünülüyor. ya da bir şeytan aleti gibi düşünülüyor. Yani bütün kötülüklerin kaynağı anayasadır diye biliyoruz bugünkü e, tartışmalarda ya da 1982'den beri 1982'den beri e, ağzını açan işte e, 1982 anayasasının darbe anayasasının bugünkü sorunların temel kaynağı olduğunu söylüyor. E, bir yandan ya bütün kötülüklerin kaynağı anayasadır. Ee, öbür yandan bütün iyilikler de e, bu anayasa kalkınca yeni bir anayasa yapınca birdenbire verecektir gibi bir algı hakim ee, bunu görebiliyor. Şimdi bunun çok ciddi sıkıntıları var tabii. Yani her şeyi anayasaya bağlarsanız e, toplumsal hayatın dinamiklerini e, ve siyasetin gücünü epeyce e, e, küçümsemiş olursunuz. Demek istediğim daha açık olarak şu... Ee, ...aslında bir anayasa kötü olabilir, çok kötü olabilir. 1982 Anayasası böyleydi. Ee, bu, bu anayasa toplumsal ve siyasal hayata birçok kötülük de yayabilir. Bu da doğru. Yani 82 Anayasası'nın böyle bir etkisi de, böyle bir işlevi de var. Fakat bu kötülüklerden kurtulmak için yeni bir anayasa yapmak lazım. Başka yolu yok şeklinde bir yaklaşım... Aslında insanların sorunları çözmek için Başka yollar denemekten Kaçmaya yöneltiyor ya da bu kaçışı bir tür Meşruiyet Bahane gerekçe sağlıyor Oysa siyasal sorunların Çözümü Toplumsal meselelerin Daha özgürlükçü daha demokratik bir şekilde Düzenlenmesi için Anayasayı değiştirmek bir yoldur İyi de olur ya da yeni bir anayasa Yapmak bir yoldur ve Yeni bir anayasa yapmak da iyi olur Ama eğer gerçekten demokratik bir düzen inşa etmek istiyorsanız mesela şimdi Kürt sorununu çözmek demokrasi temelinde barışçıl yollarla çözmek istiyorsanız yeni bir anayasa yapmayı beklemenize de gerek yoktur. O zamana kadar atabileceğiniz pek çok adım vardır. Ölümün Türkiye'de Kürt sorununun e, demokratik bir çözüm yoluna girmesi için yapılması gerekenlerin çoğu anayasa ile ilgili değildir. Anayasaları değişti, anayasayı hiç değiştirmeden bile atılabilecek pek çok adım vardır. Bunları yıllardır e, söylüyoruz. Mesela dil yasağı ile ilgili e, yasalarda yer alan hükümler e, pekala çoktan değiştirilebilirdi ya da çok daha önce de değiştirilebilirdi. Bunların değiştirilmesi için çok gecikildi biliyorsunuz. Yine tipik bir örnek olarak hiç anayasa değişikliği yapılmadan TRT Şeş e, yayına girdi. Ya yani orada anayasa değiştirilmedi. Hatta kanun bile değiştirilmedi. Yani TRT kanunda da bir ciddi değişiklik yapılmadı. Ve TRT şeş açıldı. Yani TRT ile Türkçe yayın yapılabildi. Bu bu, bu bu mistifikasyon, bu gizemleştirme mantığı anayasaya yönelik olarak tabii yeni anayasadan da beklentileri çok üst düzeye çıkarıyor. Ee, sanki dediğim gibi yani mucize bir tedavi yöntemi bulmuş bir doktora giden hasta gibi biz de işte e, bu mucize ilacı e, alacağız ve e, içer içmez de oh birden e, sağlıklı sağlıklı hale geleceğiz. Her şey yoluna girecek gibi algılanıyor. E, keşke bunun gerekleri yapılsa. Yani e, madem öyle yani anayasa bu kadar sihirli bir ilaç e, etkisi gösterecek diye inanıyorsak o zaman yeni anayasayı da bu etkiyi gösterebileceği şekilde hazırlamayı denememiz lazım. Bunun için çaba harcamamız lazım. E, oysa böyle de yapılmıyor. Yani bugün yeni bir anayasa yapmak isterseniz e, ve bu anayasa daha demokratik mevcuttan çok daha demokratik olacak diye bekliyorsanız bunu da niyet olarak beyan ediyorsanız amaç olarak dile getiriyorsanız E bunun gereklerini de yerine getirmeniz beklenir. E bunu da yapmıyoruz. Ya bunun gerekleri nelerdir? Demokratik bir süreç kurarsınız. Kritik sorunların, e, hassas sorunların taraflarının e, sözünü dinlersiniz. Onların kendilerini ifade etmeleri için gerekli imkanları sağlarsınız. E dönüp dolaşıp Kürt sorununa geliyoruz. Yani Kürt sorun, yeni anayasa tartışmaları 12 Haziran seçimlerinden sonra neden tıkandı? Çünkü BDP meclise gelmediği için tıkandı. BDP'nin yüzde altı oy almış olması burada hiç önemli değil. Yani yüzde altı oy almış bir parti gelmezse ne olur diye söyleyenler de çıktı. Oysa bu yüzde altının başka bir anlamı var. Daha doğrusu BDP'nin temsil ettiği e, gücün ve misyonun başka bir anlamı var. O da Kürt sorunu gibi bu yeni anayasa sürecinin anahtarı olan bir konuda doğrudan ve en önemli taraf olmasıdır. Onun yer almadığı bir anayasa yapım sürecinin e, aksak yürüyeceği e, ya da hiç yürümeyeceği de biliniyor. Şimdi BDP meclise döndü. Bu sıkıntı bir ölçüde ve büyük ölçüde aşıldı. Artık anayasa meclis odaklı yürüyeceğine göre yeni anayasa çalışmaları. E, BDP de bu süreçte yer alacak. Böylece e, daha e, demokratik bir... ortam doğacak ve yeni anayasayı da bu demokratik ortam içinde tartışmaya başlayacağız. Şimdi zaten sürecin demokratik olması çok önemli ama içeriye geldiğimizde de tartışacağımız çok fazla şey var. Mutabakat sağlamanın da çok zor olduğu konular bunlar. O nedenle mutabakat sağlamayı teşvik edecek geniş bir demokratik e, siyaset ortamı hem hukuken hem fiilen Çok önemli bir ihtiyaçtır. Böyle bir ortam olmadan bu kadar sert tartışmalara, kutuplaşmalara sebep olabilecek konuları mutabakatla halletme imkanımız da ortadan kalkar. Yani evet, yani, Pardon çok konuştum, no, bir nefes alayım. <gülüyor> yani şeyi de söylemek zor. İnsanın <gülüyor> aklına hemen geliyor tabii bu muazzam, geniş çaplı. Operasyon ve medyanın da bir bir kesiminin en azından büyükte de desteğini alan ve işte kullandığı kelimeler itibariyle de terör örgütü KCK'ya yönelik eş zamanlı operasyon gibi terimler kullanıldı bir sırada. O zaman artık bu Sözünü ettiğin demokratik sürecin daha başlamadan berhava olması tehlikesini de taşıyor herhalde değil mi? Şüphesiz çok da fazla taşıyor. Şu an e, hükümete hakim olan e, yaklaşım bu medyanı saydığınız tarafla yani e, işaret ettiğin e, organlarının da e, gazetelerinin, televizyonlarının da e, temsil ettiği yaklaşım aslında... Bundan önce konuştuğumuz yaklaşımın bir başka e, araçla devamıdır. O da şudur. Daha önce birkaç kere konuştuk. E, şu hükümet e, mesela PKK ile de müzakereye e, varız diyordu. Ama bir şartla hep o çekince kafaların arkasında hep o beklenti o hesap vardı. E, PKK'yı zayıflatalım ya da belli kralım. Yani askeri olarak veya siyasi olarak ve Veya siyasi olarak, yani her ikisini birden de yapmaya çalışalım. Siyasi olarak PKK'nin belini kurmanın yolu şehir örgütlenmesi diye tabir ettikleri e, yapıyı çökertmekten geçiyor şeklinde bir hesapları var. Kancı kooperasyonlarının böyle başladığını zaten artık çok iyi biliyoruz. Yani bu haburdan hemen sonra iki yıldır süren bir, bir olay bu. TCK operasyonları. Böylece e, tamam biz bir, bir yandan PKK ile de bir zahire yürütürüz, görüşme yürütürüz ama onların belli bir kere önce zayıflatırız. Böylece zayıf bir partnerle masada oturunca ona isteklerimizi daha çok daha kolay kabul ettiririz. Onun daha çok tarih vermesini de sağlarız. Çünkü e, kolu kaladı kırılmış, e, sahada siyaseten ve askeri olarak e, e, sindirilmiş bir tarafla oturursanız masaya işiniz daha kolaydır. E, siz daha kolay dayatırsınız isteklerinizi. Evet ama Şimdi, kuvvete kuvvet bazlı bu yöntemler. Tabi devam ediyorum. Bil, Elbette. Bildiğimiz kadar bildiğimiz eskilikte yani olabilecek Aynen. en geriden beri hiç sökmediği bilinen bir şey ama ısrar ediliyor. Ama ısrar ediliyor ve nereye gelinebilir onu da söyleyeceğim. Şimdi peki Ee, yani bu Kandil e, hava opera, kandil hava operasyonu şimdi kara operasyonu gündemde şu bu e, bütün bunlar da işte askeri açıdan pekirkenin belini bükmek kırmak falan gibi bir hesabın parçası olarak hep e, işletiliyor e, şu anda BDP'nin meclise dönmesiyle birlikte anayasa sürecinde güçlü bir ses olarak yer alacağı biliniyor çünkü e, BDP blok olarak girdiği seçimlerde hem e, siyasi faaliyet açısından çok etkili oldu. Yani çok etkili bir seçim kampanyası yürüttü. Güçlü bir siyasi dalga yarattı. E, boykot bunu biraz zayıflattı ama boykot aşıldı. Şimdi yeniden bu canlanmanın e, ortaya çıkması ihtimali çok yüksektir. Yani BDP temsil ettiği veya uzanabildiği kesimleri ciddi olarak E, harekete geçirebilen bir seçim dönemi yaşadığı. Onları harekete geçirmek demek e, sayılarının ötesinde bir özgül ağırlık yaratmak demektir. Yani oran, rakam neyse onlar değil ama etkili bir e, etkili bir güç etkili bir aktör olarak sah sahnede yer alacağını yine göstermiş oluyor ya da bunu yeniden canlandırmak için bir hamle yapmış oluyor BDP. Şimdi Anayasa sürecinde e, bu canlılık devam ederse muhtemelen AKP kendi hesapladığı şekilde bir anayasa ni e, hayata geçiremeyecektir. Yani karşısında dinamik etkili bir parlamento grubu ve onun arkasında da o grubun arkasında da dinamik canlı e, ve kararlı bir giriş kitle olursa AKP'in e, bu anayasa sürecinde isti, kendi istediği bir e, çizgiyi, kendi istediği rotayı yürütemeyeceği hesabını yapıyor bana göre. Yani o e, ki daha iki yıl önceden beri gündemde olan işte askeri operasyonlar dahil her yolla e, hayata geçirilmesi e, planlanan, düşünlen, denenen işte mantık şimdi siyaseten yapılıyor. Yani madem öyle. Yani BDP bu süreçte bu kadar etkili olacak görülüyor. O zaman belini kıralım. Nasıl kıracağız belini? Her operasyon, her işte faaliyete KCK damgası vurarak ve oradan da PKK ile bağlantı kurarak terörle mücadele kanununun çerçevesinde BDP'nin yöneticilerini sadece üyeleri değil, sadece yerel yöneticilerini değil artık merkez yöneticilerini de kapsamına aldı. Şimdi burada o kadar çok bariz bir çifte standart, o kadar bariz bir sinizm var ki. Evet. Yani bunun hep altını çiziyorum. Bu sinizm ne kadar vurgulasam hakikaten yeridir ya da azdır. Bir yandan pişkin pişkin demokratik bir sürecin yürüyeceğinden, demokratik bir anayasa yapılacağından söz ediliyor. Öbür yandan bu sürecin tamamını baltalama ihtimali çok yüksek olan işler yapılıyor. Oysa anayasayı hangi ortamda yaparsanız o ortamın zihniyeti anayasanın ruhuna siner. Anayasaya dünyanın en demokratik hükümlerini koysanız bile onu antidemokratik bir zihniyet ortamında yapmanız halinde o zihniyet ortamının bütün pislikleri o anayasanın ruhuna siner. Bakın 1982 anayasası darbe anayasası doğru zihniyeti mantığı korkunç. Yani baskıcı, tasfiyeci, tek tipleştirici, inkarcı bir anayasa. Öyle değil mi? Evet. E, anayasada kaç kere değişiklik yapıldı? Onlarca kez değiştirildi. Ben bile şimdi ezbere söyleyemiyorum. Evet, evet. Yani bu konularda bu kadar çalışan biriyim. Açıp notlarıma bakmadan kaç kere değiştirildi kaç kere değiştirildi? Söyleyemiyorum. O kadar çok değiştirildi. E, buna rağmen bu anayasa e, demokratik hale gelebildi mi? Evet. Gelemedi. Evet. Neden gelemedi? Çünkü bir darbe ortamında tek tip, tek ses e, bir e, toplumsal e, yapının dayatıldığı bir e, ortamda yap yapıldı. Yani mantığı, yapılış mantığı, yapılış şartları o kadar antidemokratik, o kadar baskıcı, o kadar e, tek tipleştirici, totaliter ki ne yaparsanız yapın iflah olmuyor. Evet, şimdi tam bu noktada da çok önemli bir, bunun bir uzantısı olan bir nokta çıkıyor. Yani bir e... aslında zihniyet dönüşümü bir kültür devrimi adeta yapmak gerekiyor. O yapılmadığı zaman bütün bu anayasa e, meseleleri e, üst bir bir tür üst yapı kurumu gibi kalıyor yani. Evet, ya, klasik marksizm tahlilinde gerçekten sadece üstte bir şeyler değiştirerek altta bir şeyleri değiştiremezsiniz. Bu doğru. Yani doğru senin söylediğinizde yüz katılıyorum yani. Evet, yani için bugün oral çalışmalar da yazmış yani bu KCK tutuklamalarının 30 e, yıldır takip edilen ana çizgiden devletin ana çizgisinden çok uzaklaşmayan bir yaklaşım yani aynı işte 1982 Anayasa'sında hakim olan zihniyetin aynı ortam aynı yani yaklaşım aynı, evet, evet zaten bunun altını evet. çiziyoruz o halde yeni Anayasanın ...demokratik bir ruhla yapılacağı yönündeki e, sözlerin içi boşalmış oluyor. Şimdi e, dediğim gibi yani burada e, hani her şey doğum şartlarına göre belirlenmez. Yani oldular, kavramlar, belgeler vesaire doğdukları şartlara göre anlam kazanırlar. Fakat e, o doğum şartları onların anlamını %100 ve ömür boyu takip eder... Tamamen belirler diyemiyoruz. Yine de doğum şartları her zaman bir etki gösterir. Bir doğum lekesi kolay kolay silinmez. O nedenle anayasalarda işte organizmalar gibi düşünülebilir. Yani doğdukları şartlarda böyle bir kötü doğum ve doğumda böyle lekelerle eğer doğarsa bizim sorunlarımız bu anayasayla, demokratik yollarla çözme şansımız kalmaz. Böylece büyük bir umudu da berhava etmiş oluruz ve sanki Türkiye bu sorunlarla ebediyen uğraşacakmış gibi bir bezginlik yaratırız. Oysa şimdi Türkiye'nin önünde ıı, tamam 12 Haziran seçimleriyle büyük bir umut dalgası oluşmuştu. 3-4 ay kesintiye uğradı ama yeniden işte bir canlandı bu. Şimdi KCK'ye yönelik operasyonların ne kadar 200'lü olduğu çok iyi biliniyor. Aynı şey istendiğinde İslamcılar da yapıldı. O 28 Şubat aynı şeyi yapmadı mı? 28 Şubat İslamcılara bunları yaptı. Yani herhangi bir İslamcıyı tasfiye etmek istiyor idiyseniz ona bir Hizbullah bağlantısı, ona bir bilmem bir bağlantısı, ona bilmem bir ta işte yasa dışı bir örgütlenme bağlantısı ee, yakıştırır, yapıştırırdınız ve içeri alırdınız. Onlarca, yüzlerce İslamcı insan bu şekilde içeri alındı 28 Şubat'ta. E şimdi aynı sırada bu, bu, bu hükümet yapıyor. Yani ne 12 Eylül zihniyeti 28 Şubat'tan farklıydı ya da 28 Şubat 12 Eylül'den farklıydı, ne de şimdiki 28 Şubat'tan farklı. Yeniden bir 28 Şubat yaşatıyor. Bu sefer 28 Şubat'ın mağdurları bir başka toplumsal dezavantajlı mağdur baskı altındaki gruba aynı yöntemleri uyguluyor. Gerçekten hani burada insan e, acaba e, diyor e, çok mu körler, çok mu basiretsizler göremiyorlar mı? Ya da daha hani böyle günlük dilden, sıradan, öfkeden uzaklaşarak söyleyelim. Bu yönetim zihniyeti dediğimiz şey, bu devlet aklı dediğimiz şey, onun muhariflerine de o kadar silecek güçtedir. diye bir e, tespit geçiyor aklımdan. Yani Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran zihniyet, tek parti ideolojisini yaşatan, yerleştiren akıl, onun muhaliflerini de kendine benzetmiştir. O muhalifler de yönetime geldiklerinde aynı şeyleri yapıyorlar. İstedikleri kadar eski sisteme ya da ki bu akla karşı olduklarını söylesinler. O akıl her açıdan olmasa bile önemli konularda kendini ...onların davranışlarına... ...onların e, bakış ve yaklaşımlarına... ...bir şekilde... ...sokuyor ve belirliyor. Bu demek evet. lazım ki... ...bana Bilmiyorum. göre bu evet. şey daha doğru. Evet yani böyle bir... E, ...korku filmine... E, ...benzer bir senaryo içinde... ...bir türlü uyanamadan e, yaşamak... ...durumunda kalıyor. Buna belki şeyi... ...unsurunu da eklemek... E, ...iyi olabilir. E, medyanın da... tekrar e, saflaşması e, çok e, tuhaf bir eskileri gene tekrar hatırlatmakta olan bir başka medya zihniyetinde de hiçbir değişiklik olmadan sadece yerler değil. yerler değişerek yani evet. şimdi bakın Akit yeni Akit'ten yeni şafağa en demokratlarından en militanlarına ee, şeyi geçtim tabi yani bazı provokatör E, e, e, gazeteler var her dönem aynı çizgiyi tutturur aynı çiz e, tuturlar, yürütürler şimdi benim asıl e, yani esefle karşıladığım e, olay e, bir dönem kendileri bu üsluba hedef olan yayın organlarının, yani muhafazakar İslamcı kesimin gazetelerinin ve televizyonlarının kendilerine yapılan aynısını Kürtlere yapmaları En ufak bir hareket olduğunda hatırlarsınız o 28 Şubat evresini öncesini sonrasını. Bir çocuk, bir çocuk bir camiye gittiğinde işte şeriat diye bilmem ne yaparlardı ve büyük manşetler atarlardı. İşte şeriatın ayak sesleri derlerdi. İşte bunlar bilmem cumhuriyeti yıkacak diye manşetler atılırdı. Bir tiyatro oyunu bir 28 Şubat mahanesi haline getirebilmişti Sincan'da. sergilenen o hani e, çok da e, sıradan basit olsa bile sonuçta bir tiyatroydu kendi önce. Onu hangi gazeteler manşeti çıkarmıştı? İslamcıları tasfiye etmek isteyen tarafın yanında yer, yer alan gazeteler. İşte Hürriyet'ten bilmem neye kadar. E şimdi Yeni Şafak'ın unutulmayacak manşetidir. Bu bir kara leke olarak girmiştir katilsizsiniz manşeti. Ama aynı şekilde başka manşetlerle devam ediyor. Sürekli e, peşin hüküm veriliyor. İşte bunlar PKK'nın e, e, şehir örgütlenmesi. Bunlar teröristtir. E, bunlar şudur, budur. E, peki bu hukuk devleti mantığının neresine uyar? Hiçbir yerine. E, siz hukuk devletine uygun, hukuk devletini iyice sağlamıştıran bir anayasa mı istiyorsunuz şimdi? Evet, hukuk yani... devletini ihlal ederek Bütün ülkelerini yok ederek mi yapacaksınız bu anlayışmayı? Pardon, pardon. Biraz kızgınım galiba. Onun yok, için aldım yani bugünkü ha. bazı gazeteleri kısaca gözden geçirmek bile bütün bu sinizm, senin çok isabetli bir şekilde söylediğin sinizmi açıkça ortaya koymaya yetiyor. Yani e, hukuk devletinin falan geçtim. Yani direkt olarak terör örgütü CKCK'ya yönelik operasyon düzenlendi diye başlıyor ee, haber. Peşin hükümle mahkum ettiği gibi aynı şeyi şeyde de, sabahta da görüyoruz, zamanda da görüyoruz. Tabii, tabii, tabii. Ya da mesela işte bugün başka konularda da var aynı şey. İşte bu Deniz Feneri davasında savcılardan sonra bilir kişilerinde Büyük bir şey içinde, komplo içinde olduğu ortaya çıktı anlamına gelecek. Düpedüz manşetlerle e, dümdüz gidiyorlar. Evet yani. manipülatif falan. Şimdi e, AKP e, çevresinin muhafızakar çevrelerin içinde iktidarın el değiştirmesinin yeterli olduğunu yani mevcut düzeni aynen sürdürelim ama biz yürütelim. mantığına sarılan çok geniş bir kesim olduğunu biliyoruz. He, çok kızdığım, daha doğrusu çok kızdığım değil, çok basit bulduğum bu sivil dikta söylemine neredeyse bütün bu, yani hani AKP e, askeri vesayeti tasfiye etti, şimdi onun yerine kendi vesayetimi, sivil diktayı kuruyor gibi bir söylem var. Bunu e, çok ucuz buluyorum, çok indirgemeci buluyorum. Fakat bütün bu e, yapılanlar, bütün bu hareketler, davranışlar o kesimlerin korkularını ve yargılarını daha da derinleştiriyor. Evet bunlar böyle yapacaklar şeklinde. Şimdi AKP'nin bütünüyle buna teslim olduğunu tamamının tabanının, İslamcı kesimin tamamının böyle düşündüğünü ben düşünmüyorum. Yani böyle düşünmüyorlar. Böyle yapma. Bunlar rahatsız olan kesimler de var. Ama ana akım AKP medyası ve AKP içinde önemli güç odakları buna tav olmuş gibi görünüyorlar. Yani e, biz bize yöneldiğinde e, hangi araçta olursa olsun savuşturalım tehlikeyi sinizm bu işte. Evet. Karşı tarafa karşı da her şeyi kullanalım. Latin Amerikalıların e, çok sevdiğim bir atasözü var. Bir yazımın başlığıdır. Çok uzun bir konferansımın başlığıdır Ankara Barış tarafından yayınlanmıştı ee, dostlara e, e, nasıl oldu ya unuttum valla dostlara e, neyse hatırlayınca söyleyeceğim <gülüyor> çok güzel bir e, değişti evet. ha, dostlara adil davranılır düşmana kanun uygulanır diye bir, bir şey <gülüyor> yani, <gülüyor> yani dostlara adalet adil davranılır yani kanun önemli değil biz dostlarımıza gerekeni yapalım ama kanun kanun düşmana uygulanır Hem de en sert bir şekilde. E şimdi bunlar da öyle. Biz kendimize gelince kendi adaletimizi, kendi adalet isteğimiz, yani kendi çıkarımıza uygun alanı yapalım. Ama karşı tarafa da kanun neyse onun en ağırını, en kötüsünü uygulayalım gibi. Ve sinizmin e, hani şahika e, örneklerinden biri diyebileceğim bir şey bu. Evet. Doğrusu endişe verici, kaygı verici gelişmeler içinde. Devam ediyoruz. Ateşme. Evet, ben bu bu bu gelişmeyi e, şu silahlı operasyonlardan e, çok daha tehlikeli buluyorum. Yani burada ortaya çıkacak zarar, e, işte yok kandir bombardımanları, yok kara operasyonu tartışmalarından çok daha tehlik, yüksektir. E, o zarar daha ağır olacaktır. E, o nedenle yani nasıl. yapılır nasıl edilir bilmiyorum ama buna karşı her türlü her türlü gücü seferber etmek gerekiyor muhalefet demokratik muhalefet gücü yani evet aynen öyle düşünüyorum ben de peki Aha. süreyi de bitiriyoruz bitirdik yani çok teşekkür ederiz ben teşekkür ederim. ederim güzel bir gün olur inşallah MEO <gülüyor>